Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Konya'da bir haftadır devam eden İklim Şurası alınan tavsiye kararlarının yayınlanmasıyla geçen hafta tamamlandı. Sera gazı azaltımına yönelik alınan kararlarda elektrik üretiminde kömürden çıkışın bildirgede yer almaması ve doğal gazla nükleer gibi enerjilerin payının arttırılması yönündeki ifadeler eleştirileri de beraberinde getirdi. Sivil toplum ve düşünce kuruluşları komisyonlarda katılımcı bir süreç alınan politika önceliklerinin şura sonucunda ortaya çıkan tavsiye kararlarına yansımazken komisyonlardan iletilmeyen yeni kararlarında son mette eklendiği belirtiliyor. Katılımcılar kömürden çıkışı konu edinen maddenin komisyonda itiraz edilmeden kabul edildiğini belirtiyor. Ancak şuranın son tavsiye kararlarında farklı bir madde yer alıyor. Benzer şekilde Nükleer ve doğalgaz elektrik üretimindeki payının artırılması yönelik önerilerde ilgili komisyonda yapılan oylama sonucunda çoğunluğun oyu ile çıkarılmıştı. Ancak son açıklanan kararlarda yine de yer aldı. Doğalgaz aramalarının arttırılması hiçbir şekilde komisyonlarda görüşülmezken Şura'nın nihai tavsiyeli kararları arasında yer aldı. Komisyon başkanları tarafından katılımcılarla birlikte uzlaşılan maddelerde son gün ekleme yapılmayacağı ve üzerinde oynanmayacağı garantisi verilmiş, sadece önceliklendirme yapılacağı belirtilmişti. Ancak son çıkan tavsiye kararları bunun aksi yönünde. O zaman ne gerek vardı şura düzenlemeye yazı verseydiniz kararları kendi kendinize. Bir özel şirket 2014 yılındaki özelleştirme ile Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin yanı sıra 230 bin dönümlük bir alanı kapsayan kömür madeni ruhsatlarının da işletme hakkını devralmıştı. Sonra ayrı ayrı ruhsatlar birleştirildi ve şimdi Akbelen da ÇED sürecine tabi tutulmadan sadece ilgili kamu idaresi tarafından verilen bir izinle maden işletmesine açılmaya çalışılıyor. Kardok Derneği'nin ÇED muafiyetinin hukuksuz uygulamasına dair açtığı dava ise devam ediyor. Daha önce Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından 7 Eylül'de düzenlenen bilirkişi keşfinde mahkemece ataması olmadığı halde Bilirkişi Keşfi heyetine başkanlık yapan hakim, davacı İkizköy Kardok Derneği avukatlarına ve dernek yönetim kurulu üyeleriyle davacı uzmanlarına söz hakkı tanımamış, avukatlara ve uzmanlara hakaret içeren sözler sarf ederek keşfin sakatlanmasına neden olmuştu. Kardok avukatlarının reddi hakim ve keşif iptali taleplerine mahkeme olumlu yanıt vermemiş. Sonuçta ortaya çıkan bilirkişi raporu ise bilimsel dayanaktan yoksun olması, kanıtların eksik değerlendirilmesi gerekçeleriyle yeniden itiraza konu olmuştu. Muğla 1. İdare Mahkemesi 7 Aralık'ta verdiği ara kararda sakatlanan bilirkişi keşfinde görevli naip üyelerini görevden alarak yeni bir naip üye atanmasına Keşfin tekrarına ve bu keşif sonucu düzenlenecek bilirkişi raporuna dair işlemler tamamlanıncaya kadar iptali istenen maden işletme izninin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. İkiz Köylülerin ve Kardok Derneği'nin avukatlarından Arif Ali Cang'ı 2019 yılından beri devam eden Akbelen Ormanı mücadelesinde belirleyici olan İkiz Köylülerin ve onların dostları yaşam savunucularının ormanı ve yaşamı korumadaki kararlı tavrı olduğunun altını çizdi. Cangı, Akbelen ormanını vermeyecek binlerce yaşam salonucusu ve yürek var. Bir de kesinleşmiş yürütmeyi durdurma kararı. Termikçiler boşuna uğraşmasınlar. Işık dereyi, arazileri, evleriyle tarihi kalıntılarını kömür karasına boğdular. Ancak Akbelen ormanını vermeyeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Asıl görevinize dönün. Sizin varlık nedeniniz ormanları peşkeş çekmek değil, korumakla görevlisiniz. Akbenen için verdiğiniz maden işletmesi iznini geri alın, yangından kurtulan ormanlardaki tahsislerin tamamını kaldırın, yoksa bu coğrafyada yaşanacak bütün felaketlerden tarihsel ve hukuksal sorumluluğunuz olacak, dedi. Bir günden Tolga Uğur'un haberine göre Rize-İkizdere'de doğa katliamı devam ediyor. kişi raporuna rağmen 4 aydır çalışmalarına devam ettiği İkizdere-İşkencedere Vadisi'ndeki çevre katliamının Yine fotoğrafları çekildi. İkizdere Çevre Derneği üyesi Osman Baş, her geldiğimde daha büyük alanların talan edildiğini, geri gelmeyecek ölçüde bozulduğunu görüyorum. Doğa bir gün intikamını alacak dedi. Baş, bilirkişi raporuna rağmen mahkemenin yeni bir karar almadığını belirterek bilirkişi 4 ay önce taş ocağı çalışmalarının ekolojik dengeye ve insanların yaşam alanına olumsuz etkileri olacağı beyanında bulunmuştu. Fakat 4 aydır mahkeme herhangi bir adım atmadı. Yürütmeyi durdurma kararı almadı. Mahkeme bilirkişi kararlarını uygularsa hareket edemezler taş ocakları durdurulur ifadelerini kullandı. Bölgedeki ekolojik yıkımın artacağına dikkat çeken baş işkencedere vadisindeki taş ocağından yapılacak liman inşaatı için 20 milyon taş alınacağı söylenmişti. Bugün yaptığımız çalışmaya göre 1,7 milyon taş alınmış bile. Bu süreç hızlanarak devam edecek dedi. Bölgede yapılan yatırımlardan dolayı şirketlerin ve hükümetin geri adım atmak istemediğini söyleyen baş, İkizdere Taş Ocağı bölgesi olarak tescillenmek isteniyor ve bu bölgedeki taş ocağının uzun yıllar kullanımına devam etmek istiyorlar. Oysa İkizdere halkına kısa sürede liman için taş alınacağı yalanına söylenerek köylüler kandırıldı. Şu anda bir yıldır çalışıyorlar ve bu çalışma süresinin en az 5 yıl süreceği Gerçeği ortada dedi. İklim krizine ve doğa için harekete geçtiğimiz savaşsız ve barış içinde bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.